Rahman suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Errahman an'amül Kur'an. Rahman Kur'an'ı Kur öğretti. خَلَقَ الْاِنْسَانِ İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesab ile hareket ederler.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 o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir.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 Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar.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 Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek. فَبِئَيْنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ya ma'ashar al-jinn wal-ins, in ista'atum atafudu min aqtar al-samawat wal-ard, in ista'atum atafudu min aqtar al Ey cin ve ins topluluğu!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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا وَنُحَاسٌ فَلَا ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden,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 وَلِمَنْ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mü'mine iki cennet var. رَبِّكُمَا <gülüyor> O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?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 O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? <gülüyor> o hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. <gülüyor> o halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?